760, numaralı konu, Hz. Peygamberin, Allah Teala, hakkında hayır dilediği kulunun günahının cezasını bu dünyada verir, buyurması, evet, bir kadın Müslüman olmazdan önce zina ederdi, bir gün yanından geçen ya da kendisinin yanından geçtiği birisi elini uzatarak ona sarkıntılık etti, kadın o adama, bir daha böyle yapma, Allah Teala bütün pislikleriyle birlikte şirke ortadan kaldırmış, onun yerine İslamiyeti getirmiştir, dedi, adam onu bırakarak yoluna devam etti, yürürken de dönüp dönüp ona baktığından varıp bir duvara tosladı, sonra Hazreti Peygamber'e giderek olanları ona anlattı, Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, sen Allah Teala'nın kendisi için hayır dilemiş olduğu bir kulusun, çünkü o, bir kulu için hayır dilerse onun işlemiş olduğu günahlarının cezasını bu dünyada verir, bir kulu için de şer dileyecek olursa onun günahının cezasını, kıyamet gününe kadar erteler.